Şimdi Ahmet kardeş diyoruz ki İklam, İslam'da ilk çıkan bidat dinde kıble ehli arasında kıbleye dönen Müslümanlar arasında ilk çıkan bidat imanla Hı. alakalı bidattır. Tekfiriyle alakalı bidattır. Tamam mı? İslam'da Hı. çıkan ilk bidat ne? Tekfirle alakalı. alakalı bidat. İmanla alakalı bidat. O da hariciler dediğimiz haricilerin bidatı. Hariciler ne dediler? Dediler ki büyük günah işleyenler nedir? Kafirdir. Sonra onları kimler takip etti? Mutezile cemaati takip etti. Mutezile de hariciler gibi büyük günah işleyenlerin eğer ölümünden önce tövbe etmezlerse bunun üzerine ölürlerse ebedi cehenneme gireceklerini söylediler. Tamam mı? Ebedi cehenneme gireceklerini söylediler. Şimdi bu fırkaların tafsilatına girmiyoruz. Ancak İbn Taymiye rahimehullah'ın e, el-İstikam adlı eserinde olsun, Mecmu'u feta eserinde olsun. Yine İbnü'l-Cezzebi'l-Hanbelî'nin camiul Ulum ve Ulûmü'l-Hikem adlı eserinde olsun. İslam'da ilk çıkan fırkanın ehli sünnete muhalefet eden, İslam'a muhalefet eden kıble ehli, kıble -ehli olanlar arasında ilk çıkan bidatın imanla alakalı bidat olduğunu söylüyorlar. Ve bunun etrafında hiziplemiş bunlar. Tamam mı? Evet. Bunu böyle bildikten sonra diyoruz ki, alimlerin adetidir. Alimlerin adetidir. Bir mevzuya giriş yaparlarken o mevzuyu önce bir tarif ederler. Biz de bunu baz alarak diyoruz ki, iman lügatte tasdik demektir. Tamam mı Ahmet? İman Lugat'ta tasdik etmek demektir. İman lugat'ta tasdik etmek demektir. Nedir tasdik? Yani kalben bunu kabul etmek, tamam? Kalben bunu kabul etmek. Şimdi iman tasdik midir? Yoksa değil midir? Bunu konuşacağız. Ama bu iman imanın lugat'ta ne olduğu mevzusu önemli bir mevzu. Bunu öncelikle anlayalım, tamam? İmanın ne olduğu mevzusu imanın ne olduğu mevzusu yani lügatte ne olduğu mevzusu çok önemli bir mevzu. Şimdi evet. alimlerin çoğu ki bak dikkat et, ehli sünnet alimlere de dahil. Alimlerin bir çoğu mesela ehli sünnet alimlerden İmam el-Ezher'in dediği gibi. Tamam? Mı? Veya e, İmam et-Taberi'nin dediği gibi ve onun dışında ehli sünnet olsun, ehli sünnete muhalefet edenler olsun. Bunların indinde, bunların birçoğunun indinde iman lügatte tasdiklemek ancak cumhur ulemaya muhalefet etmiştir İbn-i Teymiye ve demiştir ki iman lügatta ikrar demek. Bunu kabı olarak bileceğim tamam mı? Hakkında tutacaksın. cumhur ulema evet. imana tasdik demiş. Ancak İbn-i Teymiye cumhura muhalefet ederek ikrar demiştir. Bunun önemi ileride gelecek inşallah. Ama kısa bir başlık olarak şöyle söyleyelim. Şimdi ileride geleceği üzere cehmiye fırkası yani amel imandan cüz değildir diyen iman sadece kalptedir diyen cehmiye fırkası, evet. bu imanın lugatta tasdik olduğunu delil getirerek ameli imandan çıkarmıştır. Demiştir ki bakın iman lugatta tasdik demek. Yani sözlük manası, imanın sözlük manası bir şeyi tasdik etmek demek. Biz de Allah'a resulünü, Allah'ın bize anlattığı, inanılması gereken şeyleri in tasdik ettiğimiz zaman mümin olmuş oluruz. Hiç amelimiz olmasa dahi. Anladın mı burayı? Çünkü diyorlar ki iman evet. madem ki lügatta tasdik, Madem ki iman lügatta tasdik, o zaman, madem ki iman lügatta tasdik, o zaman dinde de tasdik demek. Tamam mı? Evet. Bunu Hı -hı. diyorlar. Bize diyoruz ki bir, bir şeyin lugatta tasdik olması illa dini manada da aynı olmasını gerektirmez bu bir. Hı -hı. İkincisi, her ne kadar siz imanda, siz lügat olarak iman tasdiktir de diyorsanız biz size burada mukalevet ediyoruz. Diyoruz ki hayır, iman kesin olarak lugatta tasdik demek değildir. Lugatta Allah'u Alem doğruya daha yakın görüş, ilim Allah'ın katında, iman lugatta ikrar etmek demek. İkrar da ameli gerektirir. Şimdi bunu hiç tartışmıyoruz ama kabı olarak böyle bir iman bazı alimler icmayı zikretmiştir. Hatta ehl-i sünnet alimlerinden dahi ehl-i sünnet alimlerinden dahi imanın lugat manasının tasdik olduğunu edenler var. Mesela İmam el-Ezheri İmam el-Taber'i icmayı zikretmişlerdir ki iman lugatta tasdik demek. Ama İbn-i buna muhalefet etmiştir. Dikkat et, İbn-i bunlara muhalefet etmesi, icmaya muhalefet ettiğinden dolayı değil, İbn-i Teymiye İbn bu konuda icmanın olduğunu inkar ediyor. Tamam mı? Evet, tamam mı? İcmanın olduğunu inkar ediyor. Burayı anladın inşallah. Evet, evet, Ve İbn-i Teymiye münakaşa ediyor ki, ümmetin bunda icması yok, bilakis imana ikrar diyen alimler var geçmişte. Tamam mı? Hı -hı, tamam mı? Tamam mı? O zaman bunu biliyoruz. O zaman Burada cehmiyeye, yani iman tasdiktir. O zaman biz de Allah'a Resul'ün inanılması gereken şeyleri, galiba olayları tasdik ettiğimizde müminiz diyen cehmiyeye iki, iki yönlü yaklaşırız biz. Bir, deriz ki bir kere bir şeyin lügattaki manası illa dindeki manasının da aynı olmasını gerektirmez. Çünkü biz dine baktığımızda Allah ameli, Allah imanı tasdikten ibaret bize söylemiyor. Bilakis ameli de imana sokuyor. Mesela namaza iman demesi gibi. Ama diyoruz ki, diyoruz ki, ee, her ne kadar her ne kadar bizim böyle bir delimiz varsa da başka bir delimiz daha var. Ayrıyeten o da nedir? İman lügatta kesin olarak iman e, lügatta kesin evet. olarak tasdikle eş anlamlı değildir. Bilakis imanın luvaten daha yakın olduğu mana ikrardır. İkrar da boyun eğmeyi gerektirir. Yani içinde ameli barındırır. Tamam mı? Şimdi bunu kabı olarak tamam. anladıktan sonra ehli i sünnette iman nedir? İman ıslahı olarak. Ahmet bunu ezberleyeceksin inşallah tamam mı? Evet. evet. İman diyoruz ki el iman kavlun bil lisan ve amelun bil cevarih. El, el iman kavlun bi lisan. Dil ile söylemek. Amelun <gülüyor> bil, bil cevarih. Azalar ile amel etmek. İtikadun bil kalp. Kalp ile de itikad etmek. Yezidu bi taati taat ile, itaat ile artar ve yelqusü bil maasiyeti. ile de ne yani günahlar ile de ne eksilir. Tekrarlıyorum daha güzel bir ibare. Bunun Arapçasını dinledikten sonra yaz. Arapçasını ezberle inşallah tamam mı? Tamam. Eyle güzel bir ibare yapmışlar böyle sonları kafiyeli gibi ki ezberlensin diye. Ne diyorlardı? El imanu kavlun bil lisan. İ'tikadun bil cenan ve amalun bil erkan. Yazidu bi taati ve yelqusü bi maasiyeti'r rahman. Tamam. Yani tamam iman dil ile söylemek, evet. kalb ile tasdik etmek, azalar ile amel etmek İtaatle artar masiyetle eksilir. Bunu ezberleyeceksin. Evet. Bu çok evet. önemli bir kayıt. O zaman iman iman beş rükmü barındırıyor. İmanın tarifi içinde burası çok önemli. İmanın tarifi içinde beş rükmü barındırıyor. Birincisi birincisi, dil ile söylemek. İki, azalar ile amel etmek. Üç, Tas kalb tasdik etmek. Dört, itaatle artması. Beş, masiyetle eksilmesi. Evet. Şimdi, dediğimiz gibi bu imanda sadece üç ders mukaddime yapacağız. İleride tavsile gideceğimiz için, bunları çok fazla delillendirmeyeceğiz. Sadece bir tane delil söyleyeceğiz. Bizim elimizde bir nas var. O nasın içinde bu 5 de mevcut. Bu dersi evet. işlemiştik Ahmet. Sen, sana yollamıştım böyle bir evet. ders. Biliyorsunuz. İçinde bu beş rüknü barındırıyor. Tamam mı? Hı hı. içinde bu beş rüknü barındırıyor. Şimdi şimdi Nebi Aleyhisselam Müslim'deki hadiste ki Buhari'de de var hadis. Lafız, lafız Müslimin diyor ki el imanu bi dunhu ve seb'una şube. İman 70 küsur şubedir. Tamam mı? İman 70 tamam. küsur şubedir. E'la-h kavlu la ilahe illallah. En üstünü la ilahe illallahı söylemektir. Evet. Ve <gülüyor> adnaha en altı İmata tul azanet yoldan aziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. Sonra da Nabi Sallallahu Aleyhi ve devam ediyor ki: "Wallahiya u şubetun min el iman, haya da imandan bir şubedir." Şimdi burada bir tane hadis var. Bu hadis Nabi Sallallahu Aleyhi ve sözü, sıratında icma var. Hı hı. Ve biz diyoruz ki, ehlü sünnetin bu tarifi demin yaptığımız bu tarifi ve bu tarifin barındırdığı beş rükün bu hadiste mevcut. Sadece bu hadiste mevcut. Her rükne ayrıyetten tek tek onlarca nas var. Her rükne tek tek onlarca nas var. Ancak diyoruz ki bizim elimizde öyle bir hadis var ki tek başına bu beş rükünü içermekte. Ve söylediğimiz hadis demin okuduğumuz, Arapçasınız okuduğumuz hadis. Şimdi hı hı. bu hadiste bulalım bu beş şeyi. Birincisi neydi? İman dil ile söylemekti değil mi? Bu hadisin neresinde? De bak Ne sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İman bir onu ve sebe'u ne şube. İman yetmiş küsür şubedir. E'lâhe la ilahe illallah. En üstünü La ilaha illallah'a inanmak Muhammed. Hayır söylemek Söylemek. tamam, çok güzel, söylemek. O zaman Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi evet. ki, en üstünü la ilahe illallahı söylemek. O zaman bu beş yükünden diliyle söylemek hadisin bu kısmındaymış. Evet, evet hocam. Peki o beş yükünden ikincisi hangisi? Yani ee, Azalar el Nasıl? İvanlar hocam, oraya gelme, oraya gelme. İkincisi ne? Evet. Yoldan eziyet e, pardon. İkincisi ne? Azalar ile amel dedik evet. ikinci hüküm. Bu evet. hadisin neresinde? Evet. Evet. Hadisin neresinde? Hadisin şurasında. İmâ tatul eze'anit tarik. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bak azayla amel etmek. Yoldan evet. eziyet verecek şeyi elinle ayağınla kaldırıyorsun vesaire. O zaman azalar ile amel etme kısmı hadisin burasında. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak kısmında. Üçüncüsü ne? Kalb itikat itikad dedik değil mi? Kalb itikat. Evet. itikad. Bu hadisin neresinde? Dikkat et Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem hadisin sonunda ne dedi? <Sessizlik> Ve haya şube'tümin mi? el-iman. Haya da iman imanın şubelerinden. Haya da imandan bir şubedir. Şimdi haya dil ameli mi? Azalar ile ameli mi yoksa kalp ameli mi anlat? Amel? kalp kalp ameli. Kalp ameli. Dur dikkat et. Orayı anlatacağım. Şimdi hadiste diyor ki kalp ile. O zaman haya neymiş? İmandan Hı, bir şube. Haya peki dil ile söyleme kısmından mı? Yok azaalar ile amel etmek kısmından mı yoksa kalbi amellerden mi dikkat et oraya Hayır. kalbi Hayır, ameller. Amelerden. Ha o zaman burada ne delil var demek ki imanın şubelerin içinde ne var kalbi ameller. Hı hı. Ha peki ile itikat itikat etmek kalbi amellerden mi? Evet bitti o zaman tamam mı? buraya tamam, anla tamam. olayı yakala çünkü aksi halde evet. yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak iman hadiste geçiyor ama işte oruç imandan değil hadiste geçmiyor değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada tamam. kayde veriyor sana tamam mı? En üstünü evet. la bak dikkat et dikkat et. Neden en üstünü la ilahe illallah demiyor? Dikkat et. La ilahe illallah demiyor. La ilahe illallah'ı söylemek diyor. O zaman evet. burada dille söylemek gündeme geliyor. İki, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Burada amel etmek gündeme geliyor. Üçüncüsü de diyor ki haya da imandandır. Haya da amel, kalp amellerindendir. Korku, tevekkül, rabet, huşu, e, sevmek. Bunların hepsi korkmak, haya etmek. Bunların hepsi ne? Kalbi amel. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem madem ki haya'yı kalbi amel kıldı ki haya, kalbiyle itikada göre nasıl bir amel ki, ne kadar basit bir amel olduğuna da, olduğuna rağmen, Nebis-i sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir basit kalbi ameli, yani diğerlerine göre basit kalbi ameli, imana sokmuşsa o zaman itikadı sen düşün. Anlatabiliyor muyum? İtikadı sen düşün. Ha. O zaman madem ki haya kalbi amellerden ne bir sallallahu aleyhi ve sellem de onun imanın şubesine soktu, o zaman diyoruz ki bütün kalbi ameller imanın şubesinden. Bizim elimizde onlarca delil var kalbi amellerin imanın şubesinden olduğuna dair. Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? E, فَلَا تَخَافُهُمْ in kuntum مُؤْمِن۪ينَ Onlardan korkmayın, benden korkun. Eğer mümin iseniz, bak şimdi, imanın şartı için ne saydı Allah, Ahmed? Korkmayı saydı, değil mi? Peki korkmak hangi amelden? Kalbi amelden. Ve Allah imkun müminin. Allah'a mümin, Allah'a tevekkül edin. Eğer müminlerdensiniz, tevekkül hangi amel? Kalbi amellerden. O zaman demek ki bütün bunaslardan anlıyoruz ki kalbi ameller, kalbi ameller imandan. İtikat da kalbi amelin en başında olduğu için hayli hayli imandan. O zaman anlıyoruz ki el haya u iman. Haya da imandan bir şubedir lafsından biz ne anlıyoruz? Kalbi ameller de demek ki imandan bir şube. O zaman itikat da itikat kısmı da burada. Geriye ne kaldı Ahmet? Bizim saydığımız beşlükünden. İmanın artması ha? O İmanın artması ve azalması. Bu hadisin neresinde? Hadisin başında dikkat et. Nebi sallallahu aleyhi ve dedi ki: la illallah." En üstünü La ilahe illallah söylemek. Demek ki imanın en üstünü var Ahmet. Evet. En üstünü var. Tamam <gülüyor> <'l> Ve ednâhe ve en aşağı imatatul ezanit tarih. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Dikkat et en aşağı diyor. Demek ki imanın en üstünü var, en aşağısı var. Demek iman arada fazilet fazilet. Yani insanlar, insanların imanı'nın arasında fazilet farkı var. Yani senin imanın Ebu Bekir gibi iman değil hadiste geçtiği gibi. Ümmetin imanı Ebu imanı evet. gibi değil biliyor muyum? Ha demek ki iman arasında fazilet var. Şimdi hadisin e'lâhe ve ednâhe lafızları ki bunların manası en üstünü ve en altı. Buradan da imanın artma ve eksilme kısmı var. Tamam O zaman bu saydığımız beş rükün tek bir hadiste mevcut. Evet hocam. Tamam mı? Hı -hı. Bu saydığımız ne? Beş, hadis, bu, beş rükün bu hadiste mevcut. Ama dediğimiz gibi her ne kadar böyle de olsa durum. Bunların bu rükünlere tek tek delalet eden tek tek delalet eden onlarca nas var. Ama biz dediğimiz gibi şimdi kaba olarak imanı işleyeceğimiz için bunların tafsili kısımları ileride gelecek inşallah. Tamam evet, evet. Şimdi bir yere giriş yapacağım. O yere giriş yapmadan önce bir şey değinmek istiyorum. Şimdi biz sadece imanı Kur'an ve sünnet naslarından ispatlayıp da tamam mı? İmanı sadece Kur'an ve sünnet naslarından ispatlayıp da Tamam olay bö böyledir deyip bırakmayacağız. Çünkü neden? Sen korunmuş bir tayfa var. Masumdur. Selef masumdur. Bak a, hatları değil. Ney? Selefin icması nedir? Ahmet, Selefin icması masumdur. Hata etmekten masumdur. Yani Selefin icması hata etmez. Evet, Kilifi, icma, ha, Selef'in icması hata etmez diyoruz. Bırak hakkı, Selef'in icması Hı. hata etmez. da icmadan. Dünyadaki Hı. yüzde yüz tek, tek taifedir. Selef dışındaki bütün taifelerde, Selef dışındaki bütün taifelerde hata var. Ama Selef'in ahatları, mesela Ebu Hanife böyle demiş, İbni Teymiye böyle demiş, o hata olabilir. Hata yapabilirler. Ondan bahsetmiyoruz tamam mı? Selef'in evet. icmasından bahsediyoruz. Dünyada icma edip de e, Hakk'a ters düşmeyen tek fırka. Çünkü zaten e, naslar bunda açık. Tamam mı? Allah Allah ne diyor mesela eee işte İbnu Ebi As'ın sünnesinde diğer başka rivayetlerde. Evet. La teçten ümmeti ala dalale. Benim ümmetin dalal üzerine birleşmez. Demek ümmet bir konuda birleşirse hak üzerine birleşecek. Evet. Tamam? Ümmet bir konuda birleşirse hak üzerine birleşecek. Hatta başka bir rivayette tuhaftır. O, o rivayette geçenlerde ben e, işte İbnu Ebi As'ın sünnesini karıştırdığımda Hasan biz e, senetle geliyor. لَا يُجْمِعُ دِيَ Allah. Allah toplamaz. Dikkat et. Evet. İlk rivayette diyor ki ümmet dalalet üzerine toplanmaz. Başka bir rivayette diyor ki Allah ümmeti dalalet üzerine toplamaz. Demek ki hak ümmet, dalalet üzerine Allah onları toplamaz. Bir zaman dalalette birleşmeleri mümkün değil. Şimdi kuli hal. Niçin bunu söyledik? Dedik ki bizim, biz selefimizin kabirlerini de tahkik etmek zorundayız. Hem iman mevzularında hem de iman dışındaki başka mevzularda olsun. Fark etmez. Tamam mı? Tamam hocam. Kardeşim, şimdi soru almıyoruz inşallah, tamam mı? O sonra inşallah. O on, on dersten sonra şey yap, konuyla alakalı ona cevap <gülüyor> Evet. Gerek imani mevzularda olsun, gerek diğer mevzularda olsun biz selef alimlerimizin kavillerini tahkik etmek, araştırmak, incelemek ve işgalleri onların kavilleri üzerinde çözmek zorundayız. Bunu bir kere anlayalım. Bunun sebebi şu. Şimdi ileride de tekfir serisine geçtiğimizde mesela bak haricilere İbn Teymiye'nin kavliyle delil getiriyorlar. Evet. Bak mürciaya tam tersi İbn Teymiye'nin kavliyle delil getiriyorlar. Bak haricilere Muhammed bin Abdülvahhab'ın Bak tekfircilere, haricilere Muhammed bin Abdülvehab'ın kavliyle delil getiriyorlar. Yok işte İbn Kayyim'in, yok işte Hasan el Basri, işte İmam Mücahid İbn Abbas vesaire bunların kavliyle delil getiriyor. Yani bak kime bakarsan bak, hangi fırkaya bakarsan bak, geçmişin kavliyle delil getiriyor. E şimdi bu evet. geçmişin kavli birbirine çelişki mi? O yüzden herkes istediğini alıyor. Yoksa biz mi bunları yanlış anlıyoruz acaba? Yoksa biz meseleyi tahkik edemiyor muyuz? Evet. İşte Bunlar en büyük evet. işgal bu zaten. Ümmetin başına gelen en büyük felaketlerden bu. Yani gerek nasları elimize alma noktasında olsun. Yani Kur'an ve sünnetten istidlal etme noktamızda olsun, noktasında olsun. Gerekse de alimlerimizin kavillerini anlama noktasında olsun. En büyük hatamız bizim şu. Meseleleri ilmi olarak tahkik edemiyoruz. Yani nasın zahirini alıyoruz. Bir alimin mesela kavlinin sözünü alıyoruz, diğerlerini terk ediyoruz. Çünkü nasıl naslar birbirlerini açıklıyorsa, alimlerin kavillerinin zahiri de birbirlerini açıklar. Şimdi biz bu kaydeyi itibar alarak burada alimlerimizden birçok noktada nakiller yapacağız. Ve bu nakillerde bize gelen işgalmiş gibi görünen bazı şeyleri de tahkik edip çözmeye çalışacağız. Bu şart. Tabi bunu çözmeye çalışırken bunu bir yapacak biz değiliz. Bunu alimlerimiz yapmış biz onların nakledeceğiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi biz ne dedik? Dikkat et Ahmet. Diyoruz ki selef ümmeti icma etmiştir ki. Dikkat et. Selef ümmeti evet. icma etmiştir ki. iman dil ile tasdik, azalar ile amel kalbi ile itikat, itaatla artar, masiyetle eksilir. Bunda icma var. Tamam. Hı hı tamam mı? Bunda icma hı etmiştir Şerifimmeti. Hı hı. Tamam, hocam. Ve bu icmaya, bu icmaya muhalefet eden her ne kadar selef alimlerinden birkaç kişi de çıksa da dikkat et. Onlar hı hı. icmayı bozmaz. Çünkü neden? İcmanın ıslahı manasını anlamamız lazım. Mesela Ebu Hanife çıkmıştır. Ebu Hanife seleftir ama ameli imana sokmamıştır. Ama e, burada icmayı mı bozdu diyeceğiz Ebu Hanife? Yok. Neden? Çünkü Ebu Hanife'den önce bir icma vardı. Ebu Hanife Hı. icmayı muhalefet etti. O zaman Ebu Hanife ne kaldı? Usulde kaydeder. Ne kaldı? Burada şaz kaldı. Yani nasıl hadis hususunda şaz var? Tamam mı? Çünkü Ebu Hanife'den önce icma... Bu lafıma dikkat et. Bunu akide kitaplarında çok görürsün. Bu ileride işine yarar. Ebu Hanife'den önce icma şu kelimeye dikkat et. Munakid olmuştur. Munakid. Ne demek Ahmet munakid? Yani bağlanmıştır. İcma hasıl olmuştur demek tamam mı? Anladım, Hanife'den. Ve selef bir e, selef ümmette icma hasıl olduktan sonra o icmadan sonra kim bir, her, bir muhalefet görüş söylerse söylesin o icmayı bozdu denmez ona. neden rahmet? İcmayı muhalefet etti, şas kaldı evet. denir. Şarkı o yüzden doğru. burada diyemeyiz. Selef, Selefin arasında icma yok. Ebu Anife, icmayı bozmuştur. Tamam mı? Bunu iyi anlamamız tamam. lazım. Delil, tamam mesela İbnü i Teymiye'den tut. E, İmam Şafii'den tut. E, Ahmet İbni Hanbel'den tut. E, İbni Abdilber'den tut vesaire. E, ondan sonra e, başka e, İbni Kudame'den tut. Ve diğerleri onlarca alimler icmayı zikretmiştir. Hatta İmam Şafii sahabenin dahi icmasını zikretmiştir. Burada amelin imandan cüz olduğu, imanın art ve artmasını ve eksilmesini zikretmiştir icma olarak. Hatta ee, lalekaide lalekaide Bukhari'den rivayetle şu lafız var. Bu, İmam Bukhari diyor ki binden fazla ilim ehliyle karşılaştım. Dikkat et. Binden fazla. Hepsi amel söz ve kabildir diyor. Hı -hı. Şey, e, Söz ve e, ameldir diyor. Tamam mı? Hı -hı. Ha, demek ki amel imandan cüzdür. Bunda bir şey yok. O zaman şunu anlayacağız Ahmet. Selefte ne var? icma var. Tamam mı? Evet, Amelin anladım. imandan olduğu ve arttığı ve eksildiği seleften icma edilmiştir. Hı hı. Tamam mı? Selefte icma vardır bu konuda. Şimdi ancak, dedik ya alimlerin e, kabirlerini tahkik etmeye çalışacağız. Şimdi evet. İmam Malik tam bir rivayet yapıyorlar. Şimdi sana şöyle bir soru sordum. Gerçi sen dersi dinledin ama e, böyle sorulu cevaplı olsun ki bu Nebis Aleyhisselam'ın sünnetidir. Tamam mı? Meseleyi fıkh bağında. Şimdi Ahmet sen de ben seni tanıyorum. Sen değerli sünnet kardeşlerimizden bir tanesin. Sen imanın eksildiğine inanıyorsun. attığını inandığın gibi değil mi? Evet. Tabii bana öyle. böyle bir tane Kur'an'dan ve sünnetten nas getirebilir misin? Ama lafızlarıma dikkat et tamam mı? Evet. Kur'an'dan sünnetten bana bir tane nas getirebilir misin? Delil. Bir tane delil getirebilir misin? İmanın eksildiğini söyleyen eksilme kelimesinin kent içerisinde barındıran bir tane nas. Bulabilir misin? Var mı aklında? Dikkat Vallahi et lafızlarıma. Allah'ım ben bilmiyorum hocam. He. Bak, eksilme kelimesi. Yoksa eksildiğine evet. delalet eden demiyorum. Lafızlarımı iyi evet. anlayın. Çünkü bu evet, evet. geçen derste yanlış anlaşılmış. Bana birkaç tane mail attı kardeşler. Hı -hı. Ben de şu lafından şunu anlamışlar. İmanın eksileceğine nas yok diyormuşum. Böyle bunu demiyorum. Dikkat et. Evet, tabii, i̇manın da. eksilmesini, eksilme kelimesini içeren ki bu Arapçada yamkus dediğimiz, Hı -hı. naks dediğimiz evet. eksilme. Eksilme kelimesini içeren, imanın eksilme kelimesini içeren bir rivayet yok. Allahu evet. Alem. Ha, bulunur getirilir o ayrı. Ama Allahu Alem. Benim araştırdığım kadarıyla, ilim ehlimden duyduğum kadarıyla, alimlerden duyduğum kadarıyla içinde evet. eksilme kelimesini içeren tek bir tane nas yok. Tamam mı? Evet. Tek bir tane evet. nas yok. Ama evet. eksilmesine delalet eden onlarca nas var. Mesela kalbinde zerre kadar iman bulunanları çıkarın diyor ya Allah cennetten. Evet. E demek ki e, iman, e, birilerinin kalbinde iman zerre kadar olmuş. Demek ki azalıyor, iman eksiliyor onda bir evet. sorun yok ama eksilme kelimesi olarak tamam mı o yüzden üstüne basa basa söylüyorum. Evet. Eksilme kelimesi olarak bir nas bilmiyoruz. Bundan dolayı şimdi. Bundan dolayı İmamu Malik'ten iki rivayet var bu konuda. Dikkat et. Bu iki rivayet birbirine çelişki değil ve selefin icmasına ters değil. Çünkü Hı -hı. ileride de geleceği için bazı gerek kötü niyetli insanlar olsun gerekse de meseleyi anlayamayan ehli sünnete muhalefet eden insanlar olsun İmamu Malik'in bu kabilini getiriyorlar. Goya İmam Malik ehl-i sünnete muhalefet etmiştir ki iman eksilmez diye. Bu batıl. Neden? Birçok yönden batıl. Ama kısaca geçeceğiz yine. Hı hı. Çünkü dediğimiz gibi mukaddime bağından bu. Şimdi İmam Malik'ten diyoruz ki iki tane rivayet var. Birincisi şu. İmam-ı Malik eksilme lafzı hakkında iman artır, artar diyor ama eksilme lafzını söylemiyor. Eksilme lafzında tavakkuf ediyor. Yani ben burada dururum demeye getiriyor. Evet. Eksilir demem demeye getiriyor. Bir rivayette dikkat et. Bak Ahmet eksi, eksildiğine inanırım demiyor. Dikkat et. Eksilir evet. kelimesini kullanmakta tereddüt ediyor. Bir rivayette. Bunun, bunun da sebebi i̇mam Malik de demin söylediğimiz gibi hiçbir rivayet bulamıyor ki iman eksilme kelimesi geçsin içinde. Tamam mı? Hiçbir, bundan dolayı tavakkuf ediyor. Sırf din bu kelimeyi kullanmamış o yüzden biz kullanmayalım babında ihtiyaten yoksa İmam Malik açık ve net şekilde imanın eksileceğine iman eder tamam mı Bunun tamam. delili ne? Birincisi. Birincisi şu. İmam Malik eksilme lafzında duruyor dedik ya dikkat et. Eksilme lafzında duruyor ama eksilmesini inkar etmiyor. Çünkü İmam Malik'ten eksilme lafzı hakkındaki gelen rivayetler onda o tereddüt ettiği kendisinde tereddütün geçtiği o rivayetlerde hiçbir zaman inkar yok. Neyi var? Tavakkuf var, durma var yani. Ben burada dururum evet. gibilerinde. Hani bazen bir insan bir şeyde tereddüt eder, durur orada. İnkar da etmez, evet. ispat da etmez. Tamam mı? Evet. Ama bu İmam Malik'ten daha e, meşhur olmayan görüş. Dikkat et, meşhur olmayan görüş. Çünkü İmam Malik'ten meşhur olan görüş ki bunu ashabının cumhuru İmam Malik'ten bu şekilde zikretmiştir. İmam Malik imanın arttığını da söylüyor, eksilme kelimesini de net bir şekilde söylüyor eksilme kelimesini mesela İbn Abdül rivayet ettiği gibi İbn Abdül Berr İbn Abdül Berr İmam Malik'in en kuvvetli ashablarındandır ve İmam Abdül Berr Muvatta'yı Muvatta'yı 30 cilt halinde tefsir etmiş, şerh etmiş bir âlimdir. Ve İmam Malik'ten rivayeti vardır. İmanın hem arttığını hem de eksilmesini net bir şekilde ispat ediyor. Tamam? Mı? Tamam hocam. Şimdi biz dedik ya şurayı bir tahkik etmeye çalışalım Ahmet. Biz dedik ya dinin, yani şey, imanın eksileceğini, eksilme kelimesini içeren bir nas yok dedik ya. Bu ama kat'i olarak değil. Buraya bir anlat etmemiz lazım. Kat'i olarak değil. Yani ihtimalen bir tane nas var elimizde, onu söyleyeceğiz. İhtimalen o nas, imanın eksilme kelimesini içeriyor olabilir. Nedir o nas? Bak şimdi. Bir tane hadis var. Nebi s.a.v. ne diyor? مَا رَعَيْتُ اَذْهَبَ لِذ۪ي اَلُّبِّ min kunna نَاقِسَاتُ اَقْلٍ وَذ۪ينٍ ne selam bir gün meşhur hadis kadınlara hitaben ne diyor ben sizin gibi değil mi? Akıllının evet. aklını çe çelen ak kimseyi görmedim. Dikkat et. Hı. Aklı ve dini eksik kimseyi görmedim. Şimdi hadiste Ahmed sana soruyor. İmanım eksik diyor? Dinim eksik diyor. Önce orayı bir halledelim. dini diyor. Dini diyor. Şimdi ancak bizim ehli sünnet âlimlerimizden Ebu Davud biliyor Ebu Davud sünnede var. Meşhur imam Ebu Hı. Davud es Değil mi? Ebu Davud Es-Sicistani. Yine El-İmam İbn-i meşhur bunlar. Sebef evet. alimlerimizden. Evet. Ebu Davud Es-Sicistani sünneninde i̇bn da fi İbanetül Kubra abla eserinde. Hı hı. Onlar da bizim ehl Sünnet alimlerimizden olduğu için açık ve net iman eksilir diyorlar. Ve diyorlar ki imanın eksilme kelimesini içeren bizim elimizde rivayet var diyorlar. Ve bu rivayeti getiriyorlar. Aklı sizin gibi eksik aklı ve dini sizin gibi eksik kimse görmedim diye. Diyorlar ki din eşittir iman. Doğru mu Ahmet? Doğru hocam. He, diyorlar ki din eşittir iman. Çünkü neden? Mesela Allah Ya eyyühellezine amenu dediğinde, ey iman edenler dediğinde, ey bu dinin sahibi, ey bu dine mensup olanlar demiş olmuyor mu? Evet. He, o zaman evet. E, iman eşittir din. Madem ki Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dini eksik olan o zaman imanı eksik olan demiş oldu. Diyorlar ki, bakın hadiste net bir şekilde eksilme kelimesi var imanın eksilmesine. Tamam. Şimdi diyoruz ki, Ahmet, bu doğru olabilir. Yani bu doğru olabilir. Ancak Allahu alem, Allahu alem. Tercihe daha şayan, yani racih olan görüş, tercihe daha şayan olan görüş bu konuda bu hadisin imanın eksilmesine yani eksilme kelimesinin imana ait olduğuna net bir delaleti yok Ahmet. Evet, evet. Tamam. Çünkü hı hı. bunun bir kere en büyük delillerinden bizim ehli sünnet alimlerimizin cumhuru itikat kitaplarında akideyle alakalı yazmış oldukları kitapların çoğunda bunu delil olarak getirmemişlerdir. Bu bir. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Ehli sünnetin cumhuru bunu asla etmemiş. Evet, evet. Tamam. Bunu evet. asla isizleletmemiş ehli sünnetin cumhuru. O yüzden diyoruz ki Allahu alim, wal-ilmu indallah. İlim Allah'ın katında bu hadiste istidlal vecih değil. Yani bu hadiste istidlal net değil, güçlü değil. Çünkü evet. diyoruz ki Allahu Alem, bu hadiste dinin eksiğinden kasıt. imanın eksiği değil, dinin amelinin eksiği. Neymiş Ahmet? Evet. Dimin, dinin ne? amelinin Ama eksiği. Dinin eksiği. Ama sen bana şöyle bir itiraz getirebilirsin veya e, İmam Ebu Davud veya İbni Bataş şöyle olsaydı, şöyle bir itiraz getirebilirdi. Derdi ki bu her ne kadar amelin de eksikliği olsa, amel imandan düz değil mi Ahmet? Evet hocam. Ha, o zaman amelin eksikliği, imanın eksikliğini gerektirmez mi? Gerektirir. Ha, gerektirir. O zaman bu dinin eksikliğinden maksat amelin eksikliği bile olsa bu imanın eksikliği demiş, demek olur. Diyebilirler değil mi? Doğru yani. Biz de diyoruz ki Allahu Alem. Buna yine cevap var. Neden? Bu net değil. Çünkü dikkat et. Şimdi bir sürü rivayet var. Genel olarak rivayetleri topladığımızda bu hadisle alakalı. Mesela o hanımlar, o sahabe, bayan sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dinlerinin ve akıllarının eksikliklerini sorduklarında evet. aleyhissalatu vesselam nasıl cevap veriyor onlara? Evet. Mesela dikkat et kocalarının nankörlük etmeleri. Evet. Değil mi? Evet. Akıllarının eksik olduğunu örnek vermeleri. İşte e, kocası ona ikram eder, eder eder, sonra ben senden ne gördüm der ki. Değil mi? Bunun hı. gibi. hı hı. Dininin, şey aklının eksikliği olarak bunu söylüyor. Peki Ahmet dininin eksikliği olarak ne söylüyor? Mesela kadının hayız olup da namazları değil mi? Kadının adet Hı. olup da namazları evet. terk etmesini misal veriyor. Peki. Şimdi bu kadının bu kadının hayız olduğu zaman namazı terk etmesi özürden dolayı mı yoksa kendi isteğiyle mi Özürden dolayı. Peki bir insan hiçbir özürü yokken namazı terk etse ne olur? İmanı ya kökten gider bazı serif alimlerine göre ya da imanı eksilir değil mi? Evet hocam. He, peki. Peki özürsüz bu kadında bu özür ve özürsüzlük olayı mevcut mu? Mevcut değil. Yani kadında özür var. Peki evet. kadın namazı ve orucu vesaire neden terk ediyor? Allah'a Allah, Allah, Allah, Allah emrettiği de. için. Peki Allah'ın emrini yerine getirmek neyi e, Allah'ın emrini yerine getirmek itaat. Allah'a itaat, e, itaat etmek de ibadetin ta kendisi. Farz. Evet. Ha, o evet. zaman kadının burada namazı terk etmesi Allah'ın ona emrinden dolayı. O zaman burada kadının bu namazdan dolayı ameli eksiliyor. Ameli eksildiği için de imanı eksiliyor diyemiyoruz. Tamam mı? Çünkü kadının burada evet. ameli terk etmesi öz, e, bilerek özürsüz terk ettiğinden dolayı değil. Allah ona emrettiğinden dolayı. Kadının otomatikmen adet halinde namazı orucu terk etmesi Allah'a itaatinin göstergesi. Tamam mı? Tamamdır. Tamam. Sen yakınlara relat aramızda. Alo. Ha. Alex selam çabuk fersin. Tamam gel inşallah Halil selam. Anlamaz. Anlamaz Aley o yüzden diyoruz ki Allahu alem, Allahu alem. Bunlar net bir şekilde delalet etmez. Yani bu rivayet net bir şekilde delalet etmez. Ancak dedim ya biz meseleleri, imanın mukaddimesi bittikten sonra en başa alacağız ya meseleleri. En başa aldığımızda inşallah, evet hocam. en başa aldığımızda e, mevzuları tekrar buna değineceğiz. Çünkü bazı alimler ne, delalet eder diyor. Yani bu e, bu Davut es işte e, İbni Batlı'dan başka alimler de delalet eder diyor. Şimdi o yüzden biz net bir şekilde delalet eder etmez diyemiyoruz. Sadece diyoruz ki raci olan görüş böyle. Allahu alem. Bunun Hı. daha geniş tavsili münakaşasını imanı iman mevzularını en başa aldıktan sonra yapacağız inşallah. Tamam mı? Evet. Şimdi benim Allahu alem e, en önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi iman hakkında. En önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi bunu iyice not almaya çalışalım. Şu mevzu. En önemli gördüğüm mevzulardan bir tanesi şu. Selef'in cumhurunun şöyle bir lafzı var. Diyorlar ki evet. iman iman kavil ve ameldir. İman ne? Kavil amel. ve ameldir. Dikkat et iman kavil ve ameldir. amel. Hı. Ama bu ne demek? Dikkat et şimdi burada itikat lafzı var mı Ahmet? İtikat lafı geçmiyor değil mi? Hayır, ya, hayır, geçmiyor. Şimdi bak, İmam Bukhari'ye bak diyor ki ben binden fazla ilim ehliyle karşılaştım. Binden fazla. Hı. İlim ehliyle karşılaştım. Hepsi dedi ki, iman söz ve ameldir. Evet. İman söz ve ameldir. Bu meseleyi tahkik edeceğiz inşallah ileride. Tamam mı? Ee, tamam hocam. E, i̇nceleyeceğiz. Ancak ondan önce da daha bizim dilimizde meşhur olan ki az önce de tarifini yaptık. Şunu bir anlatmaya çalışalım, tefsir edelim. Şimdi selef ne dedi? İman, kavildir, ameldir ve itikattır. Yani sözdür. Ameldir ve itikattır. Evet. Kavlun ve amelun. Şimdi bir insanda itikad yoksa kafir olur. Bir insan da imanın sözü yoksa o da kafir olur. Bir iman, bir insanda amel yoksa bu da kafir olur. İcmaen. Kimse evet. buna muhalefet etmemiştir selef alimlerine. ehl sünnetten arasında bu nedir? İcmadır. Sözün terki küfürdür. İtikadın terki küfürdür. Amelin terki de küfürdür. Ama bunlar ne demek? Tamam mı? Bunlar ne demek? Tamam, Bunların tamam, daha tavsilli tamam. şekilleri ileride gelecek. Ama ilim, dikkat et. Selef, itikad, itikadı, ameli ve kavli imana soktuğu an biz anlıyoruz ki bunlardan üçünden herhangi bir tanesinin olmaması imanın olmamasına delalet eder. Evet. Tamam Burayı anladık. Hı -hı. Anladım hocam. Evet. Şimdi gelelim demin söylediğimiz çok önemli mevzuya. Kavrun ve amelün lafzı var selefette. Şimdi selefte bir sürü lafız bulursun. Birisi der ki iman, kavildir, ameldir ve itikattır. Birisi der ki iman, kavildir ve ameldir ve niyettir. Hepsi aynı mana. Niyette kalbin evet. şey ya, yani itikat o arada zaten. Ancak Çoğunda meşhur olan, daha çok meşhur olan şu söz var. Ve bu insanların zihinlerini çok karıştırıyor. Özellikle mesela Arap ülkelerinde talebeler mesela, talebelerin bu daha çok havasını karıştırıyor. Çünkü hani onlar Arap oldukları için, bu sözü duydukları için biraz işgal gelebiliyor kendilerine. Hemen geliyorlar elimehline soruyorlar mesela bunları. E, bu mesela Türkiye'de pek farkına varlamayabilir ama burada anlatmamız lazım. İleride bu işgal olmasın. Selefte, Selefte imanın tarifi hakkında en meşhur olan, ki iman Bukhari bile öyle diyor. Bin kişiden fazla ilim ehlinden duymuş. Neymiş o? İman söz ve ameldir. Evet. İman söz ve amel. İman söz ve amel. Peki, Selef bunu derken bundan kastı ne? Selefin diğer sözlerine baktığımız zaman kendi lafızlarını tefsir ettikleri zaman bunu görüyoruz Selefin bundan kastını. İmanın evet. ka ka kabil ve amelden maks maks e maksatları şu. Kabil diyor ya, kabilden kastları iki amel. Bir, kalbin, yani söz söz ve ameldir diyor ya bunlar. Evet. Sözden maksadı iki şeydir. Bir, kalbin sözü ve dilin sözü. Dikkat et. Kalbin evet, evet. sözü ve dilin sözü. Kalbin sözü ve dil, dilin kalbin sözü. Kalbin sözü ve dilin sözü. O zaman sözden iki şey kastediyorlarmış. Şimdi Seleh ne dedi? İman söz ve ameldir. Sözden iki şey kastediyorlar. Birincisi evet. kalbin sözü, ve ikincisi dilin sözü. Dilin sözü. Dilin sözü. Bir de ne demişlerdi? Amel. Söz ve amel dediler ya. Amelden de kasıtları kalp ameli ve ağzaların ameli. Tamam. tamam. O zaman bizde iki tane şey var, lafız var seleften ve bu iki, iki lafzın dört tane kastı var. Birinci lafız söz. Sözden kasıtları kalbin ve kalbin sözü ve dilin sözü. İkinci sözleri amel. Amelden de kasıtları kalbin ameli ve ağzaların ameli. Tamam. tamam hocam. Tamam hocam. Ha. Mesela örnek verelim. Mesela e, dilin sö dilin sözünden maksat ne? Mesela la ilahe illallah demesi gibi. Bir insanın imana girmesi için la ilahe illallah sözü şart. Tamam mı? Şehadet tamam, şart. Şehadet dediğimiz olay var ya şart. Hı -hı. Ha. Peki bu dilin sözü. Peki kalbin sözünden maksad maksadınız ne? Yani İtirak kalbin etmek. itiraf etmesi, ikrar etmesi, tasdik etmesi Allah Azze ve Celle'nin haberlerini, emirlerini nehirlerini. Tamam mı? Tamam hocam. Heh. Bir de amel kısmı. Amel kısmında ne var dedik? Kalbin ameli ve azaların ameli. Kalbin ameli mesela, mesela işte Allah Azze ve Celle'nin emirlerine kalbin isticabet etmesi. Allah'tan korkması, sevmesi, Allah'a itikad etmesi, varlığına inanması, korkması, ona tevekkül etmesi vesaire. Bunlar da ne? Kalp amelleri. Bir de azalar ameli var. Azaların ameli. Bu de işte namaz, oruç, zekat, işte yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak vesaire. Tamam mı? Olur. O zaman kısaca başa alıyorum ve tekrarlıyorum hızlıca. Selefte şöyle bir kavil var. İman, kavil ve ameldir. Pardon. Şöyle söyleyeyim. Daha e, Türkçeleştirilmiş bir hale. İman, söz ve ameldir. Sözden kasıtları iki tane. Kalbin sözü ve dilin sözü. Tamam. Burayı hallettik. Ve Tabii ikinci de sözü de, neydi Selef'in? Amel. Amelden kasıtları da kalbin ameli ve azalığın ameli. Bunların hepsine de Örnek verdik. Bunların hepsine ne tamam. örnek verdik? Peki Ahmet, şöyle bir işgal olabilir. Ka hani dedik ya, e, kalbin sözü ve kalbin ameli. Bunun ikisinin arasında ne fark var? Bunu mesela insanlar karıştırabiliyor bazen. O yüzden bu ikisi arasında kalbin sözü ile kalbin ameli. Kalbin sözü şu, herhangi din hakkında bilinen, öğrenilen şeyleri sadece ve sadece tasdik etmesi, ona inanması, ona, onu ikrar etmesi... Buna kalbin sözü denir. Kalbin sözü sadece inanmayla alakalı. Tamam. Kalbin ameli ise o inancın gereği harekete geçmesidir. Kat nasıl harekete geçir inancı gereği? Korkmayla, sevmeyle, tevekkül etmeyle? Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Kuşu ile vesaire. O zaman kalbin sözü onu itiraf etmesi, onu ikrar etmesi, kalbin ameli ise ona boyun eğmesi. Kalbin ona boyun eğmesi ama harekete geçerek boyun eğmesi. Yani Kork korkması, korkması, sevmesi korkma. kalbin amelleri. İşte Allah'ın kalbin amelleri olarak hikmet etti, onları şey. İşte tevekkül, inabe, tövbe vesaire bunların hepsi e, kalp amelleri. Korkmak vesaire, haşye vesaire bunların hepsi Hayır. Hı. Evet. E, o yüzden Ehli Sünnet zaten icma etmiştir ki, bak Ehli Sünnet'te de icma etmiştir ki amel imandan nedir? Cüzdür. Cüzdür. Ve Şunda da icma etmişlerdir ki, kalp amelleri imanın lazımlarındandır. Eğer kalp ameli yoksa bir insanda, kalbin ameli yoksa iman, insanda o insan kafir olur. Tamam mı? Kalbin ameli yoksa insanda, o insan ne olur? Kafir olur. Mesela kalbin amellerinden korkmak. Allah ne diyor? وَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlardan değil, benden korkun. Eğer müminseniz o zaman imanın şartı. Bak burada Allah şartıya getiriyor. İnkum in burada şartı ifade, ifade eder Arapçada. Eğer mümin iseniz. O zaman bu ve buna benzer bir sürü nas var. Tamam mı? Buna hocam. Bu, bütün bunaslar an, anlaşılıyor ki bütün bunaslar anlaşılıyor ki iman artar ve eksilir, evet. ve eksilir ve amel kalp amelleri imanın olmazsa olmazlarından hatta azalar ile amel de imanın olmazsa olmazlarından. Tamam mı? Bir tamam. insanda dil ile tasdik yoksa kafir olur. kalbi ile tasdik yoksa kafir olur. Amel de yoksa bir insanda ne olur? Kafir olur. Tamam mı? Evet. Ha. Tamam. Bu ama bu genel hüküm olarak söylüyoruz. Tamam? Muayyenlere indirmek bu kafirdir. Ahmet evet. kafir, Mehmet kafir bunlar ayrı bir bak. Hükmü söylüyoruz biz. Diyoruz ki Allah'tan gayrısına secde etmek küfürdür ama hüküm ayrı bir. İşte Ahmet Allah'tan gayrısına secde etti, Yılmaz Allah'tan gayrısına secde etti bu ayrı bir bak. Tamam mı? Onun tamam. küfür için tekfirin şartları vesaire o ayrı bir bak. Konumuzla alakası yok yani. Tamam Bunu da anlayalım. Tamam, Şimdi, çok yine önem verdiğim mevzulardan bir tanesi, ki burada konuyu bitireceğim inşallah. Tamam ee, Son olarak, bugünkü ders ile alakalı son olarak şunu söyleyeyim inşallah. Burası çok önemli Ahmet. Dedik ya, iman, kalple tastik ve ehli sünnette kalp ile tasdikte de artma vardır tamam mı tasdikte de artma veya eksilme vardır abi tamam, tamam hocam kalpte de ne vardır artma ve eksilme vardır hey, artma, eksilme var. yani mesela derler ki et tasdiku yetefadel ve'l ilm hatta ilmi şöyle lafızlar konur ennel ilme ve't ilim ve tasdik yani kalpteki ilim ve tasdik de artma olur fazilet farkı olur bir saniye. Kapı çalın hocam. Tamam. Tamam. Bak inşallah. Ben de su içeyim bu arada. Tekrarlayayım o zaman burayı. Diyoruz ki, ilim ve tasdikte de artma ve eksilme olur. İlim ve tasdikte de ne olur? Anladım. Artma ve eksilme olur. <gülüyor> bu el sünnetin kavli. Tamam bu ehl Sünnet'in kavli. Mesela, tabi dediğim gibi bunların hepsini kısa delillerle tavsillendiriyoruz. Çok tavsilata girmeden bunların hepsi inşallah ileride gelecek. Diyoruz ki bu el i Sünnet'in kavli. Buna da kısaca delil olarak İbrahim Aleyhisselam kalbi, kavli. وَلَاكِنْ لِيَتْمَاِنَّ kalbi. Hani diyor ya Allah'ın e, ölüleri nasıl diriltiyorsun vesaire. Allah ne diyor? İnanmıyor musun? İnanıyorum diyor. وَلَاكِنْ لِيَتْمَاِنَّ kalbi. Ancak kalbin mutmain olsun diye. Tamam mı? Evet, tamam. Şimdi bu ayet delil ki imanın tasdikinde de artma ve eksilme olur. Tamam? Tamam. Ve bunun tamam, tamam. en azı en azında yakin vardır. Ama yakinin üzerine de yakin ne olur? Yakin üzerine de yakin bina olur. Tamam? tamam, tamam. <gülüyor> Çünkü bak mesela bunun bunu mesela bu ayet zaten nettir. Bu ayet açık. Tasdikte de artma ve eksilme olduğuna bu ayet açık. Ve hatta sahabelerden buna dair nakiller var. imanın arttığına ve eksildiğine dair. Mesela bak bu ayetin tefsirine bak İmam Taberi'ye. İmam Taberi e, e, Said İbni Cubeyr'den bir nakil yapıyor. sahih senetle. Hani burada İbrahim Aleyhisselam diyor ya, liyatma inne kalbi kalbim mutmain olsun diye şey diyor ki onun için Said İbni Cubeyr ey yani li Liezde de yakini yakinim artsın diye. Yakin ne? Şekkin zıttı. Yani demek ki yakin üzerine de ne oluyormuş? Yakin oluyor. Tamam? Mı? Yani iman üzerine iman yakinin kendi iman ilim. Tamam? Yakin üzerine yakin. Hatta İbn Abbas'ın en büyük talebelerinden iman mücahid. Ne diyor biliyor musun bunun? Net bir lafız kullanıyor. Liezde de imani imanın imanıma iman artsın diye. Diyor ki bu İbrahim Aleyhisselam'ın kavli şudur. Liyezde de imani imanın imanıma iman artsın diye. Tamam mı? Evet, o zaman o biz diyoruz ki bu o zaman tasdik de kalpte atma ve eksilme olayı olur. Fazilet farkı olur. Yani kimsenin imanı Nebi Hasilemin imanı gibi değil. Bir miraca çıkan Nebis Hasilemin imanıyla bizim imanımız şey değil. Tamam mı? Yani evet. sa sana on e, yani diyelim ki Ebu Bekir'e e, bir vesvese gelir sana 20 vesvese gelir belki bir günde. Anlatabiliyor muyum? Anladım. E, bunların hepsinin arasında şey vardır yani. Bunların da hepsi delir. Delil. <gülüyor> Ee, şimdi inşallah hakkınızı helal edin. 10 ee, dakika sorulara ayıracağım. Ee, burada bitireceğim. Zaten misafirim de gelecek. Hakkınızı helal edin. Zaten e, söylediğimiz kadar dedik ki, bir saate yakın ayıracağız bu vakit. Burada bırakıyoruz inşallah. Soruları 10 dakika kadar 10 dakikada e, kalacağım. Soruları aldıktan sonra varsa tabii inşallah bırakacağım. Allahu aleyhissalatullahi ve Muhammedin Hocam ben de sor, soru sorabilir ben de bir? Ahmetcim sorarsın evet. tabii canım. Ne demek ya. Yani? Kardeş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Heh, bir saniye. Şu odayı şey açayım. E bu arada tamam. Ben odayı açtım. Ama, yok açmamıştım. Açtım şimdi. Selamun kardeşler. Soru varsa 10 dakika e, vaktim var inşallah. Çıkacağım sonra. E, burada e, bir soru sormuştu kardeş. E, mi Sen miydin kardeş? Herhalde sen, sen burada mısın? Sorabilirsin inşallah. Aleyküm selam rahmetullah. Allah razı olsun hepinizden. Ahmet sen buyur sor inşallah. Soru gelene kadar. Ee, şöyle mesela. Ama bak bir, bir saniye şunu söyleyeyim. Ben bunu o Word dosyasına da attım. Tamam mı sana biliyorsun? Tamam, Kesinlikle evet. mevzu dışında hakkınız herhalde hiçbir soru almayacağım. Tamam. Mevzu dışında bir soru olursa özelime yazsın isteyen kardeş. Onu sonra müsait bir zamanda konuşuruz. Sadece ve sadece. Şimdi mesela tasdikle artar dedik ya mesela. Evet, evet, mesela, evet, evet. Mesela için yeni bir Müslüman olmuş birisi, Allah'ın mesela işitme sıfasını sonradan öğreniyor. Mesela ha. buna da iman etti. Yani bu, bu da bir tasdikte artması... Aynen, şey evet, evet. Aynen o şekilde. tasdikte ve ilimde artması. Mesela diyelim ki bir mevzuyu beş nas, bir nasla bilen insan, insanla beş nasla bilen insan aynı değildir. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ki sen bir mevzuya iman edeceksin. Tamam mı? Mesela diyelim ki, sen Müslüman oldun Ahmet. Evet. Sen Müslüman oldun. Allah'a inandın, meleklerine inandın ama öğrendin ki e, iman ettikten bir hafta sonra öğrendin ki bir de mizan diye bir şey varmış mesela ahiretti. Evet. Ona da inandın. Al işte iman üzerine iman oldu. Yakın üzerine, tasliğin üzerine tasdik arttı. Allah'a, Allah meleklerine, Allah. kitaplarına inandın. Şimdi mizana da inandın bir ilim öğrendin. O yüzden ilimle iman, tasdik arttardan kasıt bunlar tamam Bunları anlamamız lazım. Evet hocam. Tamam Burada bir işgal Anladım. yok. Mesela diyelim ki sen kabir azabını bilmiyordun tamam mı? Evet. İman ettin. Sen şimdi kabir azabını bilmeden iman edemez misin? Müslüman olamaz mısın? E, olursun. Bunda bir sorun yok. Üç hafta sonra öğrendin ki hadis varmış veya bir arkadaş geldi kabir azabı da var. Onu da inandın. Tasdik üzerine tasdik arttı senin. Tamam mı? Hı hı, tamam. E, şimdi burada bir kardeş var. Diyor ki Selamünaleyküm. Hocam. iman Ebu Hanife'nin iman amelden değil sözünden vazgeçmiştir deniyor. Doğru mu? Şimdi kardeş şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu konuda ihtilaf var. Öncelikle Ebu Hanife bu konudan döndü mü dönmedi mi ihtilaf var. Ama Allahu alem. El ilm indallah. Racih olan görüş, tercih edilen görüş. Ebu Hanife bugün bu konu bu görüşten dönmedi. Neden? Çünkü Ebu Hanife'nin en meşhur en meşhur ashabları, en meşhur ashabları bunu Ebu Hanife hakkında cezmetmişlerdir. Ebu Hanife hakkında cezmetmişlerdir. Yani Ebu Hanife'nin dönmediğini söylemişlerdir. Mesela bunların en başında İbn El-Ez El-Hanefi. El İmam Tahavi, mesela bunlar e, Amir'in imandan cüz olmadığını hala söylemektedirler. Mesela iman tahavih her ne kadar ehl-i sünnet alimlerimizden de olsa bu konuda hata etmiştir. Amir imandan cüz değildir diyerek. Meşhur ashabının çoğu. Şimdi bak es, e, Ümme, Selefte bir kayda var. Ehl-i sünnette bir kayda var. Bir insanın sözünü öğrenmek için önce ondan gelen naslara bakarız. kavillere bakarız. Bakıyoruz Ebu Hanife'den gelmiş. İmanın artıp eksilmeyeceğine dair. Amir'in de imandan olmayacağına dair. Ancak he, Ebu, Fukul Etber Ebu Hanife'nin bir dilmada o ihtilaflı. İkinci bir marhale eshabına bakarız. İkinci bir marhalede eshabına bakarız. Ve bakıyoruz ki eshabının cumhuru bundan dönmediğini söylüyor. Bilekiz bu görüşü savunarak direnmiştir eshabından bir kısmı. O yüzden diyoruz ki Allahu alem. E, bu Hanife bu görüşten dönmüştür ama dönünse de elhamdülillah ne Allahu alem. Yani çok da önemli değil inşallah. Sonuçta Ebu Hanife kendisinden önce önce icmaya mukarebe ettiği için şahıs kalır orada. Öyle el Ee, ümmet şu, Nebi Saselem'e soruyorlar ya, o fır, fır, kurtulan fırka kim? Kurtulan fırka kim? Ben ve ashabımdır diyor, tamam mı? Ben ve ashabımdır diyor, bir rivayette cemaat diyor. Yani ehl sünnet, kitap ha, kitap ve sünnete, Allah senden de razı olsun kardeşim, kitap ve sünnete uyan kişiler. Bunların icması. Ama tabii şimdi burada tartışmayacağız, ee, hani... Maturidi Ehl-i Sünnet, eş Eş'arî mezhebi vesaire Ehl-i Sünnet ve Selefî metodu biz bunu kastediyoruz tamam Evet. Varsa konuyla alakalı e, kamil iman. Ha, kamil iman için amel şart dedine. Yani bu doğru değil ama işte bu batıl. Şimdi e, soranda çok e, hal düşleri var ama anladığım kadarıyla söylüyorum. Şunu sorusun galiba. Diyorsun ki Bazıları ameli imanın kemalinden sarmışlardır. Yani şartından saymamışlardır. Bu ne demek? Yani bir insan hiç e, amel işlemese de, hiç amel işlemese de bir insan, o, o insan e, mümindir. Ama amel işlese kemal derilisine almış. Yani olgunluk daha böyle imanı e, üst seviyeye çıkmıştır ama imanı kesinlikle gitmemiştir demek. Bu batıl, böyle bir şey yok. Amelin telki küfürdür. Amelin küllüsün, Amelin cinsinin terki. Bak, tek demiyorum, işte orucu terk etti veya yoldan veya işte ana-baba iyiliği terk etti. Bunlardan bahsetmiyorum. Affedersiniz, pardon. Efendim. Aleyküm selam. Barakallahik. Mene mi? Ha, Allah mucit olarakallahik. Ha, maşallah barakallahik. Lakin geldim. Mene ya yaşak? ها ايوه ايوه ما شاء الله كيف حالكم حياكم الله ب... الحمد لله كيف حالكم يا شيخ ها ما شاء الله دقيقه أكتب إن شاء الله صالح إيش، صالح, صالح ها ما شاء الله ها إن شاء الله يوم الدرس ها إيه ما هو يا شيخ ما أدري والله خلاص ما في مشكلة بارك الله فيك لكن شيخ أفن أكل لكم شيئا والله أنا الآن في الدرس بارك الله فيك لو اتصلتم في الدرس أنا الآن Amel imandan bir cüzdür demek. Amel kamil iman için vasıtdır demek. Yok. Amel imandan cüzdür demek hiçbir zaman. Amel imandan bak amel imandan cüzür demek hiçbir zaman amel imanın kamilinden demek değildir şartındandır. Amel olmazsa insan kafir olur. Tamam, amel iman... Bu, bunu bir sürü söyleyen mesela İmam Acuri'den tut, İbni Abdilber'den tut, İbni Teymiye'den tut onlarca selef, alim, icma geliyor. Bir insanda amel yoksa külliyen o insan kafir olur. Ancak böyle bir insanın tasavvur edilmesi zor. O ayrı bir bab. Yani düşün ki bir insan hayatı boyunca yaşamış ne secde ediyor, ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne vesaire vesaire vesaire bu insanda iman olmaz. Ebeden iman olmaz bu insanda. Bu insan kafir olur. Ancak böyle bir insanın tasavvur edilmesi zor. Aksi halde mesela Cemre Hanım size şöyle bir soru sorayım anlayın. Şimdi e, en basit, mürciyele verdiğimiz çok basit bir reddiye inşallah e, e, anlayalım şunu. E, bir insan, şimdi şöyle şey Allah'ı sevmek amel mi? Onu yazar mısın? Allah'ı sevmek amel mi? Sorma cevaplar ama tamam mı? Allah'ı sevmek amel mi? Ve Allah'tan korkmak amel mi? Kalp amelleri diyoruz. Kalp amelleri ne? Allah'ı sevmek amel mi? Allah'a sevmek amel, Allah'tan korkmak amel tamam mı? bunlara ne denir? Bunlara bütün ehl-i sünnet alimleri de, ehl-i sünnete muhalefet eden alimler de. Kalp, kalpteki duyguları, yani kalp kalben Allah'ın bizden istediği şeyleri ne ismi vermişler? Kalp amelleri. Değil mi? Kalp amelleri. O zaman bir insan amel imandan cüzdür değil diyen veya amel amel yoksa iman da olur diyen insana soruyoruz. Bir insanda e, korkma ameli yoksa Allah'tan ne yapacağız? Sevme ameli yoksa. Bir insan Allah'ı sevmiyor ne yapacağız? Bir insan Allah'tan korkmuyor ne yapacağız? Kafir. Terk etmiştir ameli. Ama biz amel imandan, sen şöyle sorabilirsin. Ben azalar ile ameli e, kastediyorum. Ben azalar ile ameli kastediyorum sadece diyorsan. Kalp amellerini koymuyorum diyorsan. Bize diyoruz ki o zaman bize de ki, bize soruyu amel yoksa iman yoktur mu diye sormadan azalar ile amel yoksa iman var mıdır yok mudur öyle sor. Tamam aksi halde sorun olur. Eğer dersen ki amel imanı şartından değil bir insan derse ki o zaman tamam adam Allah'ı Allah sevmiyor. Sevmekle kalp ameli. Ne yapacağız şimdi? Bu adamı da mümin sayacağız. O zaman soru yanlış. Çünkü evli sünnet her zaman şunu yapmıştır. Bir soruyu düzeltmeden, tahkik etmeden cevabı olmaz. Bir insan amel imandan cüz değildir demesi kadar saçma bir şey yok. Çünkü aksi o adama sorarız Allah'ı sevmiyor mu? Allah'a hatta tevekkül etmiyor mu? Allah'tan korkmuyor mu? hepsi amel. Çünkü biz amel derken içine sadece ile ameli sokmadı ki amel umumlana. Kalple amel girer, azalarıyla amel girer. O zaman diyoruz soru yanlış. Şöyle soru soracağım. Azalarıyla amel imanın şartı mıdır, kemali midir? Buna rağmen diyoruz ki evet. Azalarıyla amel dahi imanın şartı. Yani bir insan bütün azalarıyla amelin küllüsünü terk ederse ki böyle bir insan bulmak imkansıza yakındır ehl-i dediği gibi. Bu insan kafir olur. Ama bulunur mu öyle insan o ayrı bir mevzu. Biz meseleyi konuşuyoruz. Tamam e tabi Allah'ı sevmeyen, korkmayan kafir denir. Neden? E, e, kafir, Allah, Allah çünkü imanın şartı olarak e, zikretmiştir. Allah'tan korkmayı. Ne felâ tekâfûûn ve kâfûnîm kuntum mûminin. Bak korkmayı imandan saydı. Demek ki korkma yoksa iman yok. Burayı anladık. Korkma yoksa iman yok. Madem ki korkma yoksa iman yok. Korkma da kalp amellerinden. Demek ki bak amel imanın şartı. Ama şu kastediliyorsa eğer. Ben bununla azalar ile ameli kastediyorum diyorsa bir insan bize diyoruz ki azalar ile amelin küllüsünü terk etmek yine küfür. Ama böyle bir insanın bulunması çok zor. Neden mi? Bunun bunun delilleri çok. ama mesela en başta en başlardan bir tanesi mesela Numan İbn Beşir hadisi. Bukhari hadisi. Allahu e, var mı tam hatırlamıyorum. Ele, Allahu alim. Numan İbn Beşir hadisi. Tamam? Numan İbn Beşir hadisi. Ela inne fil cesedi mudga. Cesette bir parça vardır diyor. İza fesedet fesedel cesedü kullu. Eğer o kalp bozulursa cesedin hepsi bozulur. Ve izâ salahat salahel cesedü kullu. Eğer, eğer, eğer, o kalpte bozulursa cesedin hepsi bozulur. Salah bulursa cesedin hepsi bozulur. Demek ki bir insanın cesedi hepsi bozulursa kalpteki iman da gider. Tamam? O yüzden diyoruz ki ile amelin bütünü Şimdi mesela bir insan bize dese ki kalp ameli e, azaleyle amelin terki imanı gerektirir mi? Biz diyoruz ki senin azalar ile amelden kastın ne? Bütünü mü? Eğer bütünüyse bu imanı götürür. Ama böyle bir insan bulunur mu? O ayrı bir bak. O bizi ilgilendirmez. O gayb bir mesele. Olur olur Allah var. Ancak burada kastın senin azaleyle amelden kastın yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaksa bak o ameli götürmez. Ana babaya iyilik, iyiliği terk etmekse bak o imanı götürmez. Ama namazsa bak onda e, alimlerimiz arasında ihtilaf var. Ama la ilahe illallah söylemekse bak bunda icma var küfür olduğuna dair Ha Peki küllüsünün... Te, e, bir saniye üstten alın biraz. Evet. Mesela birisi Ramazan orucu tutmaz ve de zekatı vermez ve de hacca gitmezse lakin yaptıklarının haram olduğunda da itikat ederse, buna ne diyeceksiniz kafir mi? Bak şimdi kardeşim, şöyle. Şimdi, öncelikle şunu ayıralım. Bizimle ehli sünnet ve mürciye arasında bir fark var. Şimdi bak, sorular e, kayıp yok olmasın. Şöyle bir durdurayım, inşallah yazıya. Aleykümselam ve rahmetullah. Heh. Bak şimdi, bizimle selef arasında bir fark var. Şey, e, bizimle Hariciler ve mürciye arasında bir fark var. Nedir o? Haricilerle mürciyeler e, imanın ne olduğu noktasında bir fikirler ama sonuç noktasında ayrı ayrı fikirlerdiler. Ne? İkisi de mürciye ve hariciler şununla icma etmişlerdir. İman tek cüzdür, iman tek cüzdür cüzlere bölünmez. İman bir bütündür cüzlere bölünmez. O yüzden mürciye demiştir ki iman cüzlere bölünmediği için insanda bir parça iman varsa imanı kamil demektir. Bütünü vardır onda. Hariciler demiştir ki, iman aynı demiştir. Demiştir ki, iman tek cüzdür. Cüzlere bölünmez. O yüzden cüz bir parçası giderse hepsi gider demişlerdir. Tamam, Selef bunlara muhalefet etmiştir. Demiştir ki, hayır, iman cüzlere bölünür. İman cüz cüzdür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi, El, sebe onu ve şube. iman yetmiş küsür şubedir. Demek ki iman cüz cüz. Tamam. Ve Selef diyor ki, bu imanın cüzün cüzlerinden herhangi bir tane gitmesine biz bakarız. Hangi cüz gitmiş? Cüzüne göre değer kazanır olayı. Eğer sen imanın bu cüzlerinden kastın. La ilahe illallah'ı söylemekse bak bunda icma var. Kafir olduğunda. Bunu terk edenin. Meleklere inanmaksa bak bunda icma var. Kafir olun. Ee, terk etmeyi terk edenin kafir olduğunda. Bak Kur'an'a inanmaksa bunda terk edenin kafir olduğunda icma var. Ha? Ama zekatı e, kast ederse bak bunda selef arasında ihtilaf var. Namazı kast ederse bak bunda selef arasında ihtilaf var. Ama na, e, sen bana yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma cüzünü bak, söylersen bak deriz ki bu, e, bunda da icma vardır ki küfre gitmez. O yüzden biz insanların istediği gibi cevap vermeyiz. Deriz ki siz sen bana cüzü söyle ben sana hükmünü söyleyeyim. Bak şimdi sen bana namazı söyledin şimdi. Tamam ha, Ben derim ki bak namaz mevzusunda şimdi hangisi e, tercih edilen görüş hangisi değil o önemli değil. Deriz ki namazın terki hususunda selek bu e, e, e, e, e, hilaf var. Tamam mı? Orucun terkine yine selef arasında ihtilaf var. Zeka, yani İslam'ın bu beş şartı var ya, bu dört şartı şahadet hariç, bu dört şartı arasının, arasında ihtilaf var kafir olup olmadığı. Çünkü bu fıkhi baba giriyor. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki bakın, 3 ayırıyoruz. İmanın cüzlerinin bir kısmında kafir olup olmamasında terk edenin. Kafir olup olmamasında ihtilaf var. Bir kısmında icma var kafir olduğunda bir kısmında kafir olmadığında icma var. Üç kısım. İmanın cüzleri üç kısım. Bir kısmı Vardır ki terk edildiğinde kafir olursun icmaen. Bir kısmı vardır ki terk ettiğinde kafir olmazsın icmaen. Bir kısmı vardır ki bu da ihtilaflıdır. Şimdi terk ettiğinde kafir olduğunun icması olan o cüzler, icma olan cüzler şunlardır. Allah'a inanmak, meleklerine, resullerine, ahiret gününe vesaire, bunlara inanmak, sonra la ilahe illallah sözü söylemek. Bak bunlarda icma var. Kim bu cüzlerden herhangi bir tanesini terk ederse kafirdir. Bunların altı olan bunun saydıklarımın altı olan işte namaz, oruç, zekat, haç. Bunların da terkinde ihtilaf var. Bir de terk edilmesinde küfür olmadığına dair icma var. O deney, O deney. Bu İslam'ın şartı altındaki diğer bütün ameller. Bak. İslam'ın şartının üzerine çık, üst kısmına icma en küfür. O da işte Allah'a inanmak, meleklerine inanmakla alakalı mevzular. İcma en küfür. İslam'ın şartlarına gel, ihtilaf var. İslam'ın şartları altındaki bütün amellere in bütün amellere in. onlarda da icma vardır ki terk küfür değildir. Tamam? İnşallah. İnşallah anlaşılmıştır. Kardeşler hakkınızı helal edin. Oyan bir kur Ahmet çık bitmedi kardeş. Bir saniye. Evet. Ha. E, şey mi soruyorsun kardeş? E, son okudum. Fela takavun ve kâfunin kuntun mu'minin. Onu mu? Onu mu soruyorsun? Tam Bulayım onu hemen. Tam numara olarak. Tamam. Tamam. O zaman e, kardeşler e, inşallah ha, e, tamam buradan e, son bir soruya cevap vereceğim bu Manisalı kardeşin. E, Manisalı 45 kardeşin. Tamam. Ona son bir cevap vereceğim inşallah. Ondan sonra kapatacağım. Son soru olsun. Geçti oldu. hakkınız herhalde Ama ondan önce... E, Özelden soranlar var. Ders ne zaman? Şahane ee... Allah. Efendim. Aleykümselam, aftullah. Ha, İnşallah sonra görüşsek ya. Tamam, dersimde. Tamam. Ha, tamam, tamam İnşallah, aleykümselam. Alı o ayet Ali Imran 175. Bak Ali Imran 175miş. E, ders de İnşallah yarın e, yine bu saatlerde olacak ders. Yarın bu saatlerde olacak. İnşallah. Yani bu saatler derken 23'te başladık. 23'te olacak inşallah. Yarın ders. Ondan sonra üçüncü bir ders daha yapacağız mukaddime ile alakalı. Onun gününü artık yarın bildireceğiz. Çünkü bilmiyorum. Onun dışında e, dersler artık her hafta cumartesi günleri olacak. Haftada bir gün yani. İman dersi 15-20 e, e, ders olacak. Tamam mı? soru sorabilirsin inşallah. Ama ben şurayı kapatayım. Şimdi son soruya bir cevap vereyim. Ee, şimdi burada Manisa'lı 45 kardeş demiş ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ salih. صَالِحًا Kim Allah'a iman ederse ve salih amel işlerse. Buna çok mesela bunun gibi çok rivayet var Kur'an'da. Mesela işte asıl suresi şey asıl suresi net zaten bunda değil mi? Asıl suresi diyor ki e illezîne âmenû ve amilüssâlihât. İman edenler ve salih amel işleyenler. Bu çok da Kur'an'da arkadaşlar. İman edenler ve salih amel işleyenler. Mesela bu Mürci'e fırkası var. ki mesela buna bu konuda muvafakat eden de Ebanife bu tip ayetleri delil getiriyorlar. Diyorlar ki bakın Kur'an'a Allah Kur'an'da birçok ayette amel ve imanı birbirinden ayırmış. Birçok. Demiş ki iman edenler ve salih amel işleyenler. İman edenler ve salih amel işleyenler. Demek ki imanla amel ayrı ayrı şeyler. Aksi halde sadece iman edenler deseydi buna amelin girmesi yetmiş oluyordu. E madem ki ameli imandan ayırdı demek ki imanla amelle iman ayrı şey. Şüpheleri bu. Tamam. E, ben daha çok açmak için bunu şey yaptım. <gülüyor> Belki anlamayan kardeşler olabilir. Diyor ki bu sorun değil. Şunu hemen kısaca şöyle cevap vereyim inşallah. Zaten e, şey yapacak. Şimdi bu e, bu şüphe ehl Sünnet'in cevabı çok basit. Çünkü neden? Diyoruz ki şimdi şöyle, dikkat edin. Ahmet sen de orada mısın? <gülüyor> tamam, neyse. Şimdi arkadaşlar, Allah Kur'an'da bir şeyi bir şeyden bazen ayrı zikreder. Der ki, iman edenler ve salih amel işleyenler. Dikkat edin. iman edenler ve salih amel işleyenler. Şimdi araya bir Ayraç koyuyor. Tamam mı? Bir vav harfi koyuyor. Diyor ki, iman edenler ve salih amel işleyenler. İman edenler. Ee, şimdi bak, Manisalı kardeş yazma ben bir cevap vereyim Sen kabul etmeyebilirsin. Yazma, yazma. Cevabı dinle inşallah. Tamam Cevabı dinle. Olabilir yani. Sana açık gelebilir. Bana açık gelmeyebilir. Hepimiz aynı anlayacak değiliz. Yani, tamam mı? Şimdi iman edenler ve salih amel işleyenler. Şimdi arkadaşlar, iman edenler ve salih amel işleyenler. Buraya araya Allah vav koyuyor. Tamam mı? Vav kelimesi de arada as, arada muğayyere ifade eder. Bu asıldır. Yani Allah bir şeyi bir şeyden ayırıyorsa vav ile bunlar ayrı ayrı şey demektir. Bu asıl da böyledir. Bunda bir şüphe yok. Bu Türkçe'de de böyle. Şimdi Türkçe bir örnek vereyim önce. Dersen ki susam ve bisküvit bunlar ayrı ayrı şey demektir. Türkçe'de de böyledir. Arapça'da böyle. İman ve amel. Ayrı ayrı şey demiş, demek olur bu. Bu asıl da böyledir. Araya ve harfi koyarsan bu ayrılığa delalet eder. Aynı Türkçe'de kullandığın gibi iman ve bisküvit ayrı manadır. Şey, farkındalığınız e, falan var. E, bisküvit ve susam ayrı manadır. Susamlı bisküvit ayrı manadır. Tamam mı? Ama biz diyoruz ki Allah'ın bir şeyi bir şeyden ayırması her zaman ayrı olduğunu gerektirmez. O ayrı bir bak. Şimdi e, açayım manasal kardeş. Edepli bir şekilde inşallah, tamam yani zaten bir edepsizlik yapmadım da. Şimdi edepli bir şekilde birbirimizle muhatap olarak gidersek inşallah şey yapacağız. E, yani mevzuyu daha şey... E, anlarız. Şimdi bak e, ben sana bir tane ayet söyleyeceğim inşallah. Diyor ki mesela Allah Kur'an'da e, kim Allah'a Resulüne ve meleklere ve Cibril'e düşmanlık ederse bilin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Şimdi şöyle bir soru sorayım. E, Cibril meleklerden mi? Cebrail aleyhisselam meleklerden mi? Yazar mısın oraya inşallah? Ha, bak ama peki Allah ayırdı ne yapacağız? Dedi ki kim Allah'a değil mi? Kim Allah'a, Resulüne, meleklere ve Cibri'yle iman eder. Şimdi Cibri'yle ayırdı diye e, cibril meleklerden değil mi diyeceğiz? Bu bir. Başka bir deli vereyim sana. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki hafizu ala salavati ve salatil usta. Namazlara dikkat edin ve orta namaza da. Şimdi orta namaz ne onu boş ver. Naslarda gelen ikindi namazı da. Önemlidir. E, ve e, orta namaza da. Şimdi orta namaz namazlardan mı? Şimdi bak şey yapma lafızlar üzerinde oynama. Şimdi o ayrı o ayrı değil. Bak şimdi kim Allah'a, meleklerine, peygamberine ve Cibri'yle ve Mikali. Şimdi Cibri'yle Mikali meleklerden ayırdı diye ayrı mı? He? Ayrı mı? Şimdi sana soruyorum Vavu takibi ile Vavu atıf arasında kaç tane fark var? Yazar mısın oraya? Delilleriyle kaynak vererek. <gülüyor> madem meselenin ilmi sılahına girmek istiyorsun. Oraya biraz Kaç tane fark var? Kaynak vererek inşallah. Ya işte sen. Şimdi hadi sana selam olsun. Başka sorusu varsa alayım kardeşler inşallah yoksa bırakacağım. Allah Kur'an'da ayırıyor. Bak mesela diyor ki ruh ve inzelu'l melaikete ve ruh ruh ve melek diyor Allah. Tamam mı? Bak şimdi. Ruh ve melek buradaki ruh mesela Kadir suresine bakın. Ruh ve melek inmiş, inmesi olayına bakın. Tenezze burada ruh kim? Cebrail A.S. Peki ruh melekten değil mi? Melekten ama Allah ayırmış. Demek bir şeyin bir şeyden ayrılması şey gerektirmiyor. Bak şimdi ben sana o zaman asıl asıl <gülüyor> Yani bu bak şimdi amelin imanlığı olduğuna dair bir sürü delil var. Mesela Allah Kur'an'da namaza iman diyor tamam mı? Bak namaz bir amel ona iman diyor. Şimdi ben sana ayriyetten bir sürü delil getiririm ama ben sadece senin getirdiğin işkale cevap veriyorum. Yoksa amelin imandan olduğuna delil çok. Yoldan eziyet verecek şeylere iman diyor tamam mı? Ama bak senin sadece senin getirdiğin soruya. O zaman sen bana eğer yani şimdi bana te, niye tevhül yapıyorsun e, tevhile gerek yok. Yani böyle bir laf, böyle bir lafsa gerek var mı kardeş? Yani niye gerek yok, melek yok. Burada soru soruyoruz birbirimize. Bak sana çok açık bir soru sordum. Vav takibiye ile vav arasında kaç fark var? Kaynaklar bana. Yani ne için bana tevhile gerek yok, mevhile gerek yok yazıyorsun ki? Bilmiyorum de veya vermek istemiyorum de hiçbir şeyler söyle yani. Cibril'in diğer bir işte demek ki Allah'ın bir bir şeyi bir şeyden ayırması ayrı olduğunu gerektirmiyormuş. Ben de onu anlatmak istiyorum sana, tamam? Ayrı olmasını gerektirmiyormuş. Allah'ın bir şeyi bir şeyden ayırması hiçbir zaman ayrı olmasını gerektirmez. Ve tenez zilul mela iketu verru, hafizu ala ala ve salatul busta namazlara dikkat edin ve orta da Şimdi orta namaz ayrı diye orta namaz namazlardan değil mi diyeceğiz? Neyse, hakkınızı zer Kardeşler kapatacağım ben inşallah. Kusura bakmayın. Aynen odadan düşerseniz Allah emanet olsun inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü